Ridiyetübbillahi Rabbi vebül İslam dîna vebimuhamedin sallallahu aleyhi ve sallam resul ve nebiyye. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden ve dinleyen kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi Mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. ve aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok değerli Hazirun, Bizleri, Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetlerinden istifade etmek adına bir araya toplayan, Alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine Kur'an'ın ayetlerinden istifade edebilmek için sarf etmiş olduğunuz her bir enerjinize Allah hayırla muamele buyursun. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere Bakara Suresinin 98. ayeti kerimesini işlemiştik geçtiğimiz hafta. Aslında 101'e kadar işlemeyi planlamıştık ama kısmet olmadı, vaktimiz el vermedi. Ve Rabbü Teala'nın müsaadesiyle, inayetiyle inşaallahu rahman bugün 99'dan almak kaydı ile dersimize devam edeceğiz. Tabii öncelikle 98'de neler konuşmuştuk onu bir hatırlayacak olursak muhterem Hazirun bildiğiniz ve hatırladığınız üzere 98. ayeti i Kerime'de Allah'a meleklerine peygamberlerine ve özelde Cebrail'e ve Mikail'e düşmanlık besleyenleri Allah Azza ve Celle kendisine düşman ilan etmişti Biz de bu ayetten azıklar edinmiştik demiştik ki geçtiğimiz hafta hatırlayınız Kim ki Allah'a Resulüne meleklerine Cebrail'e, Mikail'e düşmanlık beslerse Allah Azza ve Celle onlara olan düşmanlığını ibraz etmiştir. Ben de onların düşmanıyım demiştir Allah. Biz de şunu azıklandık geçtiğimiz hafta. Dedik ki eğer ki birilerini Allah kendisine düşman ilan ettiyse Allah'ın düşmanı bizim de düşmanımızdır. Bunu uzun uzun konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Yani şunu söyledik korkusuzca, şunu anlatmaya çalıştık, şuna anlam vermeye çalıştık. Dedik ki birileri Allah'a düşmanlık yapıyorsa ve onlara da Allah kendisinin düşman olduğunu ilan ettiyse kimse bizden Allah'ın düşmanlarını sevmemizi beklemesin dedik geçtiğimiz hafta. Böyle bir kamet koyduk ortaya, böyle durulması gerektiğini, böyle bir duruş ortaya konulması gerektiğini konuştuk geçtiğimiz hafta. Ve bugün gelişen olayların üzerine buna çok ihtiyacımız var değil mi? Safların belli olmasına, Allah'a düşmanlık ilan edenlere karşı Allah'ın düşman olduğunu ilan etmesinin üzerine safların netleşmesinin vaktidir aslında. Ama konumuz o değil. Bunu da kısaca hatırlattıktan sonra dostlar kaldığımız ayetten 99'dan mevzuyu almaya çalışalım inşallah. Tabii 99. ayeti kerimenin metnini ilk önce inşallah tilavet edeyim andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik ey Muhammed onları ancak fasıklar inkar eder hatırlarsanız fasık mevzusuna özelde değineceğim diye de bu haftaya teyhir etmiştik aslında çok şeyleri bilmeye de belki hacet söz konusu değil ama Şimdi burayı şöyle izah etmek durumundayız aslında Hani biz fasık kelimesini genelde günahkarlar için kullanırken Ya hocam burada niçin inkar edenler içinde Allah fasık kelimesini kullanmıştır Burayı açmak durumunda olduğumuz için aslında bu haftaya tehir ettik Şimdi Şimdi fasık kelimesi kelime manası itibariyle bol bolca yerinden çıkan manasına gelir fesaka kelimesi mesela şöyle de kullanılır Araplar rutabu, hurma kabuğundan çıktı diye bir ifadeleri vardır Arapların yani fesaka kelimesi asıl itibariyle mevcut mecrasından çıkan her şeye denir bir mecra vardır bir alanı vardır bir şeyin artık o obje neyse nesne her neyse eğer bir şey onun alanından çıktıysa ona fasık denir. Şimdi buradan biz şunu anlıyoruz. Örneğin fareye de fufayziqa denler. Niye demişler biliyor musunuz fareye böyle fufayziqa? Çünkü deliğine sıkça girip çıktığı için. ilginçtir. Onun için fasaka kelimesinin aslı çokça mecrasından çıkan demektir. Öyleyse biz nasıl anlayacağız? Yeri geldi Allah Azze ve Celle, kafirler içinde fasık kelimesini kullandı. Aslında uygun düşüyor mu? Evet. Eğer ki din mecrasından, akidevi manada, inanç manasında o mecradan çıkıyorsa o da fasıktır. Doğru mu? Şer'i hükümler, yani amel boyutunda asıl mecrasından çıkıyorsa, ameli boyutta da fasıktır. Onun için İnkarcılarla alakalı fasık kelimesini yan yana gördüğümüz zamanda normalde biz bunu aslında günahkarlar için kullanıyoruz. Bunu nasıl anlamalıyım anlaşılsın ve idrak edilsin diye böyle bir izahı gerekli duyduk dostlar. Yani kısacası şu asıl mecrasından çıktığından ötürü ki burada iman dairesidir. Yahudileri kasteder onun için Allah inkarcılara fasık ifadesini kullanmıştır. Dediğim gibi bunun üzerinde ziyadesiyle durmaya gerek yok dostlar. Yüzüncü ayeti kerimeden devam edecek olursak eğer <gülüyor> ne zaman onlar bir anlaşma yaptılarsa yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Şimdi şimdi daha önce defaatlerce ahd kelimesi Allah Azze ve Celle'nin Yahudilerle Beni İsrail'le yapmış olduğu sözleşmeyi defaatlerce konuştuk. Onun için aynı minvalde olmasından ötürü bu ayeti kerimeye hususiyette bir daha girme gereksinimi duymak duymuyoruz. Yani yine bir sözleşmeden kulluk sözleşmesinden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Onun yine ihlal edildiğine haber veriyor Allah. Daha önce buna ilişkin çoklarca örneği, konuya ilişkin vermiştik. Tekrar ayeti hatırlamış olduk ve devam ediyorum inşallah ve rahman. 101'den. Ba'de euzubillah. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقُوا لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ Kitab Allahi vera'a zuhurihim ke ya'lemûn. Mealen şöyledir dostlar Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı tasdik edici bir elçi gelince ehli kitaptan bir grup sanki Allah'ın kitabını bilmiyormuş gibi onu arkalarına atıp terk ettiler. Şimdi ayetin muhatabı kim Kerim kardeşlerim? Ayetin muhatabı Yahudiler. Yahudiler Tevrat'a inanıyor ve inandıkları kitap bir peygamberin bir elçinin geleceğini haber veriyor. Ve Allah azza ve celle Bakara Suresi 101. ayeti celileyyi tayyibesinde diyor ki: "Onlardan birçoğu, birçoğu bilmiş olmalarına rağmen senin getirdiğin risaleti sırtlarının arkasına attılar. Tabir yerindeyse hiçe saydılar." Halbuki meselenin अहमiyetine bakacak olursak dostlar, hakikaten Baktığımız zaman aslında akil bir insanın yapacağı bir durum değil. İstirham ediyorum meseleyi birlikte tefekkür etmeye çalışalım. Ayeti birlikte anlamaya çalışalım. Şimdi bir peygamber gönderiliyor. Peygamberlerin vazifesine ilişkin geçtiğimiz derslerde çoklarca izahat getirdik. Ama peygamberlerin vazifesi gönderildiği toplumun hem dünyada hem de ukbada saadetini temin etmektir. Kurtuluş reçetesi tevdi etmektir onlara Onların selamete erişmesini sağlayacak Hidayet kaynağını getirmektir peygamberlerin vazifesi Ne yapmış Yahudiler? Beraber düşünelim Ayeti beraber anlamlandırmaya çalışalım Ne diyor? Öyle ki o peygamber risaleti getiriyor Ve o risaletten haberdar olmalarına rağmen Biliyor olmalarına rağmen Risaleti ciddiye almadılar Üstüne üstlük arkalarına attılar. Ben hani ظهورihim, yani sırtlarına attılar. Arkalarına doğru attılar ifadesidir aslında. Ayetin en ilginç yönü. Ayete hazırlanırken şu aklıma geldi. Size sorayım inşallah. Tevcih edeyim soruyu dostlar. Siz hiç hayat memat meselesi olarak gördüğünüz bir evrağı çok önem arz eden bir mektubu, bir yazışmayı, size böyle bir haber gönderen veya veren bir metni, nereye koyduğunuzu unuttuğunuz oldu mu istisnalar hariç? Hayır. Değil mi? Genelde hayat Mehmet meselesi, yani önem arz eden ve nazarımızda çok ihtiman gösterdiğimiz evrağı nerede tutarız? Gözümüzün önünde tutarız. Bu neden kaynaklanıyor? Yani bizim o evrağı başucumuzdan böyle uzaklaştırmamamızın temelinde yatan husus evrağı önemsiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Ama eğer ki biz bir evrağı önemsemiyorsak nazarımızda hiçbir ehemmiyeti söz konusu değilse nereye koyduğumuzu bile hatırlamıyoruz. Doğru mu dostlar? Vallahi öyle. Hiç hatırlamıyoruz bile nereye koyduğumuzu. Hatırlamıyor olmamızın tek bir nedeni var. O kağıt nazarımızda ehemmiyetli değil. Atıyoruz. Arkamızdan ağrı. Nereye konaklarsa, nereye düşerse düşsün. Çünkü benim nazarımda mühim değil. Ama sizin nazarınızda mühim olan bir evrada gözünüzün önünden ayırmıyorsunuz. Doğru bir teşbih mi? Yahudiler Vallahi kendilerine hem dünyada hem de ukbada Kurtuluş sağlayacak olan reçetenin kıymetini bilemediler Öyle değil mi? Gözü gibi sakınmaları gereken Düşünün bir ya Akil bir insan Senin hayatın onun ucuna bağlı olduğunu bildiğin bir hususu terk etmeyi gerektirmez Akil bir insan Kendisinin, hayatının ona bağlı olduğu, kurtuluşunun ona bağlı olduğu bir hususu ardına ağrı atmaz. Gözünün önünden ayırmaz. Tuttuğu gibi bir daha da salmaz. Öyle değil mi? Ama Yahudiler öyle yapmadı. Yapmıyor olmalarının tek bir nedeni var. Risaletin kıymetini bilemediler. Şimdi şöyle tasavvur edin. Gelen risalet hayat kurtarıyor. Hayat. Sıradan bir şey değil ya. Komşundan A'dan B'den Mehmet'ten gelen bir mektup değil vallahi. Bahsettiğimiz kaynak hidayet kaynağı. Bahsettiğimiz kaynak şifa kaynağı. وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Şifa ve rahmet menbaa diyor Allah kim ona yapışırsa asla sapmaz batbah olmaz ama kıymetini bilene öyle değil mi şuna teşbih ettim sizlerden inşallah hak vereceksiniz dostlar sersefil bir vatandaş düşünün yoldan geldiğini uzunca bir sefer günlerdir aç dikkat edin lütfen bu risaleti ignor etmenin, kulak ardı etmenin, sırtımızdan ağrı atmanın, ehem göstermemizi şuna teşbih ettim. Bir vatandaş düşünün, bir yolcu düşünün, günlerdir yolda. Bir, sersefil, üstü başı perişan, artı buna ilave olarak aç, artı buna ilave olarak susuz. Böyle bir vatandaşla karşılaştınız. Deniz ki kardeşim bu ne hal? Perişan bir vaziyettesin. Gel hele bir. Evinde ağırladın. İstediğin ona bir havlu hazırladın, bir abdest almasını, temizlenmesini sağlayacağın bir olanak hazırladın. Yemek hazırladın, aş hazırladın. Sersefilliğini giderecek böyle çok nezih bir ortam hazırladın. İşte bu risaletin elinin tersiyle itenlerin vaziyeti. Bu yolcunun muhtaç olmasına rağmen teşekkür ederim ben almayayım demesi gibidir. Doğru mu? Vallahi öyle. Ya mübarek açsın işte. Sefilsin işte. Yorgunsun işte. Susuzsun işte. Senin o ikram edilenlere ihtiyacın var ve mübarek. Hangi cüretle nereden aldığın cesaretle sen hayır diyorsun? Yahudiler de aynısını yaptı. Sen hastasın tabir yerindeyse. İnsanlığın kurtuluş reçetesini Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle göndermiş. Sen diyorsun ki benim buna ihtiyacım yok. Yahudilerin vaziyeti, risaleti biliyorken ellerinin tersiyle itmiş olmaları buna teşbih etsek aslında yanlış da olmaz. Şöyle bir ifade kullanmak istiyorum yüksek müsaadenizle. Aslında bu Yahudilerin ve bu yolun yolcularının vaziyetini ben şuna benzettim. Akil bir insanın akıl tutulması. Ona Türkçe literatüründe ahmak deniyor. Tenzih ederim. Ahmak kelimesi kötü veya şer bir kavram değildir. Ahman bir tarifi var. Deliden de farklıdır aslında. Biz amca yani sokak jargonunda belki kötü olarak kullanıyoruz. Ama inanın teşbihimiz yanlış değil. Yahudilerin vaziyetini buna benzeteceğiz inşallah birazdan. Çünkü senin kurtuluş reçeten önünde sen onu dikkate nazara almıyorsun. Bu akıl tutulmasıdır. Ahmakça bir davranıştır. Ahma tarif etmişler. Şu, aklı salim olup yani akıllı olup aklını gerektiği gibi yerinde kullanmayanlar için ahmak denir deli ise aklı olmayan denir fark bu ahmak neydi dostlar tarif ediyoruz diyoruz ki aklı olan ama gerektiğinde aklını yerinde kullanmada kusur gösteren kimseye denir ben diyorum ki kıymetli dostlar Yahudilerin kurtuluş reçetesini ardı sıra yapmaları şarambesten daha ahmakça bir davranıştır. Şimdi soracaksınız değil mi şarambes kim diye? Arap atasözünde bir ifade var. O da şu. Ahmeku min şarambesin. Ahmeku min şarambesin. Şarambesten daha da ahmak. Yahudiler için darb meseldir bence Başka şeyler içinde kullanılabilir ama Düşündükçe inanın moda mod uyduğunu düşünüyorum Öyle bir kanaat getirdim Niye? Senin hem dünyanı hem ukbanı kurtaracak bir reçete tevdi edilirken Sen ise bu reçeteyi ardı sıra atıyorsun Önemsemiyorsun Bu nedir? Akil birisi olduğun halde Ahmakça davranmaktan başka bir şey değildir. O zaman ben de diyorum ki sen Şerambes'ten daha da ahmaksın. Ahmaku min şerambesin. Ya şerambes ne yapmış ki? Atasözünde kendisine yer bulmuş. Şerambes diye bir adam varmış. Zamanın behrinde tabii. Eline çok yüklü miktarda bir hazine geçmiş dostlar. O Zengin olmuş Şerambes. Hazinelerin haddi hesabı yok. Zengin mi zengin? Hemen hazineyi demiş ki ben bunu ulu orta yerde bırakırsam zenginlik menginlik kalmaz. Ben demiş bunu gömeyim. Kimsenin görmediği ve bilmediği bir yere ihtiyacım oldukça da gideyim oradan alayım. Bozdurup bozdurup harcayayım. Tamam mı? Tamam. Kendi kendine böyle bir karar alır. Büyükçe boş bir araziye gider bizim bez Der ki bunu nereye gömsem sağına bakar ağaçlıklar vardır soluna bakar çalı çırpı vardır işte arkasına bakar önüne bakar bir de yokaya doğru bakar ki bir bulut öbeği böyle gözüne çarpar bulut orada bulut böyle yer yapmıştır demiş ki subhanallah buldum demiş hazineyi nereye gömeceğimi şunu demiş kendime nişane olarak alayım tam bunun altına demiş hazineyi gömeyim. Ve de demiş harcaman bittikçe gelir buradan tedarik ederim. Kazmış orayı. Bulutu nişane olarak kendisine almış. Kazdıktan sonra da gitmiş. Harçlığı bitince bizim şerambes gelmiş araziye. <gülüyor> Bir bakmış ki gökte bulut falan yok. Demiş ki bizim nişane nereye gitti? Bizim nişane gittiyse de bizim hazine de gitti. Şerambes hazineyi bulamamış dostlar. Ne yapmış bu hadise... Ya bulut ölçü alınır mı subhanallah? Bunu nişane alınca hazineden de olmuş bizim şarambes. Onun için darbe mesele olmuştur. Eğer ki bir kimse akil tutulması böyle bir davranış sergiledi ise ki şarambes deli değildir. Ona demişler ki ahmekumun şarambesin. Şarambesten daha da ahmakça bir davranış sergiledin. Ben de buradan bunu ifade ediyorum inşallah. Diyorum ki Yahudilerin ve bu yolun yolcularının Onların dünyalarını ve ukbalarının saadetinin temini için gönderilen risaletin risalete olan tutumları Şerambes'ten daha da ahmakçadır. Tabi risalete olan tutumumuz böyle olmamalı. En nihayetinde eğer ki biz risaleti ignor edersek, kulağımızın ardı, ardına atarsak, önemsemezsek ve ihtimam göstermezsek bu işin bir de akıbeti var. Dostlar size bir soru yönetmek istiyorum. Allah rızası için siz seslenin, siz cevap verin. Desem ki ister misiniz yavm-i kıyamede Allah sizi unutsun? Allah muhafaza değil mi? Bakınız bu ifadeyi aynen tekrar ediyorum. Hiçbirimiz buradan şu meclisten Allah'ın bizi unutmuş bir vaziyette terk etmesini istemeyiz. Doğru mu? Ama Taha suresini paylaşacağım sizinle. Taha suresinde Allah Subhanahu ve teala 124. ayet-i kerimede Vallahi böyle bir akibeti haber veriyor. Allah. Allah bizi muhafaza etsin. Risaleti sırtımızdan ağrı atmanın, ciddiye almamanın, onu muhatap almamanın, onu ardı sıra yapmanın akıbetinin ne olacağına haber vermiş Allah. Taha suresinde. Hepinizin bildiği bir ayet. Ama tekrar etmekte fayda var. بعد أعوذ بالله ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشتن دنك Kim ki bizim gönderdiğimiz risaletten yüz çevirirse أعرض <gülüyor> Yüz çevirirse Muhatap kabul etmezse, sırtını dönerse, adam yerine koymazsa bizim risaletimizi, فَاِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً دَنْكَىٰ Onun için sıkıntılı bir hayat bahşediyoruz. Allahu Akbar. Bitmedi. Bitse iyi. وَنَحْشُرُهُ al الْقِيَامَةِ a'ma <اَعْمَى> Biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Allahu Akbar. Bakın Allah bize azza ve celle çizivermiş. Hadiseyi bize anlatıyor Allah. "Onahşuruhu yevm el kıyameti Biz onu kör olarak haşredeceğiz. "Kâl rabbi limah a'ma ve kad kuntu basira." Kul konuşmaya başlıyor. Diyor ki ya Rabbi, beni niçin kör olarak haşrediyorsun? Ben dünyada görür idim. Ben ama değildim ki dünyada. Sen beni kör olarak haşrediyorsun. Merak ediyor sebebini. Ama iken ama haşrediyse âmennâ. Ama bu dünyada görüyorum. Görmekle alakalı bir kusurum söz konusu değil. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتِنِ اَعْمَى Ben görüyorum. Beni niye böyle haşrediyorsun? Allah Azze ve Celle kâle kezelike atatke âyâtune fenasîteha bizim sen dünya hayatında hayat sürerken sana ayetlerimiz geldi risaletimiz geldi senin dünyada ve ukbada kurtuluş reçeten geldi ayetler okundu sana sen onları unuttun fenasîteha sen onlara sen onlara sırtını döndün. Benim ayetlerimi tabir yerindeyse adam yerine koymadın. Yüzünü çevirdin benim ayetlerime. وكذلك اليوم تنس. Bugün de unutulan sensin. Allah muhafaza. Tekrar soruyorum başta sorduğum. Öyle bir mahşer yeri tasavvur edin. Allah azza ve celle karşınıza almış sizi konuşuyor. Diyor ki sen benim ayetlerimi terk ettin, hatırladın mı? Bugün de ben seni hesaba almıyorum. Bunun tek bir nedeni var. Söyleyeyim mi dostlar? Bize gönderilen risalete yüzümüzü, sırtımızı dönmeyeceğiz. İşte böyle bir akibetten korunabilmek için bu dünyada geç olmadan Yahudi vari iş yapmayacağız. Sırtımızı dönmeyeceğiz. Ignor etmeyeceğiz. Kulak arkası yapmayacağız. Bizim dünyamızı ve uhbamızı düzenleyecek olan risaleti baş tacı yapacağız. Âmenna ve saddakna diyeceğiz. Semihna ve atana diyeceğiz. Ama Yahudilerin birçoğu ayeti kerimenin gereği yapmadılar. Böyle bir akibetle neticelenecekler. Allah Azze ve Celle bunu haber veriyor. Ama genelde uslup olarak neyi seçiyoruz tefsir Furkan'da? Böyle davrananlar var ama bir de Allah'ın razı olduğu davranı sergileyenler var. Bunu da resmetmeye çalışıyoruz tablo olarak. Bütün Yahudiler mi? Hayır. Kahır ekseriyeti böyle. Ama içlerinden Abdullah İbni Selam gibileri de çıkıyor. Öyle değil mi? Radıyallahu an. Allah ondan razı olsun. Abdullah ibn Selam kim? Tabir yerindeyse Yahudilerin üstadı o dönem Medine'de. Söz sahibi Yahudilerin içerisinde. Şimdi Abdullah İbni Selam'ın nasıl Müslüman olduğunu anlatmaya çalışacağım. Hani ayette diyor ya bildikleri halde onlar sırtlarını döndüler. Arkalarına ağrı attılar. Biliyor olmalarına rağmen ayeti Abdullah İbni Selam'a tam uygun düşüyor. Çünkü Yahudi'ydi o. Tevrat'a inanıyordu o. Ve Tevrat böyle bir peygamberin geleceğine haber veriyordu dostlar doğru mu? Eyvallah. Abdullah ibn Selam hurma bahçesinde çalışırken, halasıyla birlikte Halide Binti Haris, halasıyla birlikte çalışırken tabii Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kuba'ya ulaşmıştır bu arada, hicret ediyor. Ama Abdullah ibn Selam böyle bir peygamberin geleceğini biliyor, vasıflarını biliyor ama kısmet eder mi etmez mi orasını bilmiyor Abdullah ibn Selam'ın. Ve birisi geliyor hurma Bahçesi'ne. Abdullah İbni Selam'a diyor ki hani bizim mevzusunu yapıp durduğumuz Allah'ın vaat ettiği haber verdiği peygamber var ya İsmuhu Ahmet Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki Kuba'ya gelmiş. Kendisi anlatıyor. Diyor ki ağacın üstündeydim. Halam da diyor yerdeydi. Atladım aşağıya. Allahu Ekber. Allahu Ekber dedim. Bir alan Allah'a inanıyor çünkü. Halasının dikkatini çekmiş. Ne no, Abdullah. Kendisine iman ettin. Musa'dan haber mi var ki bu kadar Allahu Ekber dedin. Yok hala yok. Gelen vallahi Musa'nın kardeşidir onu hak ile destekleyen Allah yine onu desteklediği bir peygamberi Muhammed Mustafa'yı göndermiştir onun için Allahu Ekber dedim hala ben ona gidiyorum gider Abdullah İbni Selam bakın akildir ahmak değildir akıl tutulması yaşamaz Abdullah kin, garaz hasat. Değil mi? Irkçılık, milliyetçilik niye bizden çıkmadı da onlardan çıktı? Yok. Ahmak değil. Koştu Kuba'ya Abdullah. Vardı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Aynen ifade şu dostlar. Dedi ki vallahi bu yüz yalan söylemez. Peygamber aleyhissalatu vesselama söylüyor bunu. Diyor ki bu yüzde yalan yok. Vallahi yok. Bana Tevrat'ta Allah çok anlatıldı Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana Allah'ı vasfeder misin? Ben Abdullah İbni Selam. Vaad edilen peygamber sensin. Ama Allah'ı senin ağzından duymak istiyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Size desem ki Allah'ı vasfeden en kavi sure hangisi? İhlas. Mekke'de nazil olmuştur. Bir rivayet biraz şahızdır ama orada nazil olmuştur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okumaya başlar. Bismillahirrahmanirrahim Kul hu Allah Allah u Allahu Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam sureyi bitirir. Söz Abdullah İbni Selam'dadır. Ne demiştir? Eşhedü en la illallah وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Halas. Yahudilerden böyle iman edenler de var mı? Var. Ahmakça davranmayanlar var mı? Var. Akıl tutulması yaşamayanlar var mı? Var. Dedi ki Allah'ı vasfettin bana, ben de sana iman ediyorum. İşte ayeti kerimede birçoğu iman etmez ve içlerinden dediği ayeti, biz böyle anlamak durumundayız kıymetli hazirun 102. ayeti kerime neredeyse bir sayfanın yarısından fazla tilavet ve maalini verecek olsak ziyadesiyle vaktimizi alacaktır normalde bildiğiniz üzere hem tilavet ediyoruz hem de maalini veriyoruz ama hakikaten uzundur Süleyman aleyhisselamın sihir yaptığı ve şeytanlardan sihir öğrendiğiyle alakalı ayeti kerime var ya 102 o mevzuyla alakalı ayettedir sıra ama inanın müfessirlerin ve tefsir kitaplarına müracaat ettiğimiz zaman aktarımlarına çokça İsrailiyat rivayetine şahit olursunuz sihirbazlar kimdi kimlerdi ondan sonra ne tür sihirler vardı bu bizim şu anda tefsirul Furkan'ın metodolojisi de değildir, uslubu da değildir. Bu detaya girmek istemiyoruz. Burada iddia şu, Yahudilerin iddiası şu. Siz Süleyman Aleyhisselam'ın, Müslümanlara yönelik diyor ki, siz Süleyman Aleyhisselam'ın ortaya koymuş olduğu mucizelerin olağanüstü mucize olduğunu iddia ediyorsunuz ama o sihirdir. Böyle bir itham var. Allah Azze ve Celle bu ayette cevap veriyor. Süleyman'ın aleyhisselamın yaptığı sihir değildir. Allah katında bir mucizedir. O sihir yapıp büyü yapıp kafirlerden olmadı diye ayet-i kerime nihayetlenir. Peki bizim burada bu meseleye dair bir şer'i hüküm vardır. Azığımız vardır. Bir öğretisi vardır. Ona almak durumundayız. O da bugün sihirbazlara, büyücülere, büyü yapanlara itibar etmeyecek olmamızdır onların İslam'ın nazarında hiçbir kıymeti yoktur hatta mezhep alimlerine göre eğer ki tövbe etmezlerse sihirbazların, büyücülerin, tefrikacıların bu manada tövbe etmezlerse hükmü de katildir onun için bizim burada bileceğimiz bizim azımız şer'i hüküm gereği şudur sihir haramdır hatta bilinçli yapması küfre kadar götürür Allah muhafaza çünkü Olağanüstü işler yapabildiğini ve neredeyse olağanüstü güce sahip olduğunu iddia etmektir. Tehlike sınırıdır. Biz şer'i hüküm olarak bunu bilmemiz kafidir. Tabi biz hemen 103. ayet-i kerimeden devam edelim. İnşallahı rahmen. Allah Azza ve Celle Bakara Suresi 103. ayeti celilede şöyle buyuruyor. Dostlar, Ba'da a'udhu billah, وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Eğer iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, parantez açıyorum, takva dürtüsüyle hareket etmiş olsalardı, şüphesiz Allah tarafından daha hayırlı olacaktı. Keşke bunları anlasalardı. Şimdi ayet aslında sihirbazlık yapan ve sihirbazlığa itibar edenleri kastederek der ki, onlar bu işlere tevessül ettiler. Aslında işin özü ne biliyor musunuz dostlar? Bu ayetin bize azığı şu. Yani sadece sihirbazlıkla sınırlandırmak yerine haram olan bir işle tevessül edenlere yönelik diyor ki Allahu Azimush Şan. Keşke Harama tevessül etmek yerine Allah'ın razı olmayacağı işler yapmak yerine takva dürtüsüyle hareket etmiş olsalardı Allah nazarında daha hayırlı sevap bakımından daha eftaldi. Burayı anladınız mı dostlar? Biz buna benzer imtihanı gündelik hayatımızda yaşamıyor muyuz? Haramlarla imtihanlarla karşılaşıyoruz ve içgüdüsel olarak meyil ediyoruz da belki. Daha doğrusu meyil etmek istiyoruz belki. Ama bize Allah öğretiyor. Azîmüşşan bizim ukbada sıkıntı çekmememiz için şimdiden haber veriyor. Diyor ki: Takva dürtüsüyle hareket etmeniz sizin açınızdan daha hayırlıdır. Takva neydi dostlar? Vefaatlerce tarifledik. Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda hayatımızı yöneltmek. Pakva budur. Kurtubi de böyle tarif eder. Birçok alim böyle tarif eder. Ne idi? Ayetin bize azığı, hani sihirbazları kastediyor ama sadece onunla iktifa etmiyoruz. Bir harama tevessül etmek yerine Allah'ı razı ve memnun edecek. Davranışlar içerisinde olmamız, kısacası takva dürtüsüyle hareket etmemiz Allah nazarında daha makbuldur. Takva. Allah'tan korkarak hareket etmek. Sadece bu haşeti kastetmiyorum. Bakın izah ettim. Altını da ısrarla çiziyorum. Diyorum ki emir ve yasaklar doğrultusunda amellerimizi düzenlemek. Böylesi Allah katında daha makbul. Allah bizden daha çok razı. İnanın ayeti kerimeyi incelerken, etüt ederken bir şeyle karşılaştım. Tabi bunu aktarımı yapmadan önce bir ayet paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi az önce bir şey ifade ettim. Ne dedim dostlar? Dedim ki biz gündelik hayatımızda şeytanın vesvesesiyle muhatabız. Doğru mu? Evet. Her saniye, her dakika, cihat meydanlarında, zalim karşısında, ne bileyim hatta mazlumun yanında, hayatımızın her noktasında şeytan bizi vesvesesiyle ne yapıyor? Kıdıklıyor ve Allah bizi imtihan ediyor. Allah bir ölçü öğretmiş ama. Yine bakın takva kelimesinin üzerinde duracağız. Ayette geçiyor. Allah'a iman edip takva dürtüsüyle hareket etselerdi daha hayırlı olacaktı diyor Allah başka bir ayet-i kerimede diyor ki innel lezîne takkav izâ messahum taifum mineşşeytâni tazekkaru ve izâhum muhsirûn şeytan onlara musallat olduğunda, dokunduğunda kıdıkladığında şöyle yapsana şöyle yapsana yani imtihanın gerçeği bu dostlar değil mi? Böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman izamassavum masahum iza şart edatı diyor ki karşılaştıklarında karşılaşırlarsa hatırlarlar. Neyi hatırlarlar? Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlarlar. Takva dürtüsüyle hareket edenler için söylüyor Allah. Bu ayeti kerimelerin etrafında deveran edirken, düşünürken, 2013 yılına ait bir habere rastladım. Aktüel değil belki ama mevzumuzla ilişkili olduğu için ben yine de paylaşmak istedim. Canlı bir haber değil. Birçoğunuz belki haber portallarında dinledi ya da gördü. Takva dürtüsüyle hareket etmek canımızı acıtsa da Allah katında daha makbul onu anlatacağım haber uzun değil hadise uzun değil olay Gaziantep'te gerçekleşiyor Subhanallah. ben hadisenin etkisinden henüz kurtulmuş değilim varın gelin siz düşünün samimiyetimle söylüyorum Gaziantep'te 155'e bir ihbar gelir İhbarı yapan, yatalak, felç olan, kısmi felç olan, yatağından kalkamayan bir baba. 155'e ihbar ettiği kişi ise oğlu. Duydunuz mu kardeşler? 155'e ihbar gelir. İhbarı yapan, hasta yatağında yatan babadır. İhbar ettiği kimse ise evladıdır. İlginç, evladını yakalarlar, ardından da babasına gelirler. Derler ki biz böyle bir şeyi tarihte ilk defa şahit oluyoruz. Ya mübarek insan, insan evladını gambazlar mı? İnsan 155'i arayıp benim oğlum bir okulun bilgisayarlarını çaldı diye itirafta bulunur mu? Antep'te bir okulun bilgisayarları çalınmıştır o arada Hırsızlar aranırken 155'e arar birisi O okulun bilgisayarlarını çalan benim evladımdır Ya bir kimse böyle yapar mı bey amca dediğin de Ifade şudur İstedim ki Ahirette mutlaka bir gün hesabından sorulacağı evladımın Boğazından haram okma geçmesin Bir an evvel buna mani olmak istediğim için ihbar ettim vallahi. Canım acımıyor mu? Vallahi acıyor. Ama bir gün Allah bunun hesabını soracak mı? "O men ya'mal mitskale darratin hayra yara" soracak vallahi. Öyle bir gün gelecekse, istedim ki evladı güzünimin boğazından haram lokma geçmesin. Acıyor. Acıyor acımasına ama onun için ihbar ettim. Takva dürtüsü bu dostlar. Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde hareket etmek bu. Sözün bittiği yer değil mi? Etkisinde kaldığım kadar haklı mıymışım? Bir baba evladını 155'i arayıp ihbar ediyor. Nedeni? Bir tek neden. Boğazından haram geçmesin. Onu Allah Azza ve Celle'ye bir gün çünkü hesap olarak verecek. Allah bize böyle anlaış etsin dostlar. İşte takva dürtüsüyle hareket etmek bu. Hayatımızda bununla karşılaşıyoruz. İmtihan ediyor Allah bizi. Şeytan bize vesvese veriyor. Taifun min eşşeytanı tezekkaru hatırlayınız. Tefsirul Furkan'ın bugünkü en büyük öğretisi vazı bu olsun. Allah'ı hatırlayalım. Takva dürtüsüyle hareket edelim inşallahü rahman. 104 Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor dostlar. Ba'da auzu billah. Ya ayyuhallezine amenu la taqulu ra'ina ve qulu unzurna ve esma'u. Velkafirina azabun alim. Allah azza ve celle ey iman edenler ra'ina demeyin. Unzurna deyin. Allah azza ve Celle'nin azabı kafirlerinin üzerindedir diye ayet nihayet kuruyor. Bu ayeti birçoğumuz duyduk değil mi? Ra'ina demeyin, unzurna deyin. Ne demek? Öncelikle ayeti kerime Allah subhanahu ve Teala bir kavram kargaçasına son veriyor. Ra'ina demeyin, unzurna deyin. Ne demek? Ra'ina ile unzurna kelime manası itibariyle aynı. Ra'ina bizi gözet demek... Unzurna da bizi gözet demek. Bize bak, bizi gözetle, bize sahip çık. Ra'ina da aynı değil mi? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an raiyeti. Hepiniz mes'ulsünüz. Neden? güttüğünüzden Oradaki ra'in kelimesinin aynı. Kök olarak. Peki Allah Azza ve Celle burada bize bir şey öğretiyor dostlar. İnanın istirham ediyorum. Eve vardığınız zaman bu ayeti bir açın. Ya bu Abdullah Hoca ra'ina unzurna dedi de acaba ne dedi? Bir kendiniz üzerinde yoğunlaşmaya çalışın. Şunu göreceksiniz. Allah azza ve celle'nin müthiş bir öğretisi var bu ayette. Söyleyeyim mi ne? Kavramlara dikkat. Allah'a üzecek kavramlar kullanmayın. Allah'ın razı olmayacak kavramları kullanmayın. Dikkat edin. Uyanık olun bakın ben size haber veriyorum diyor Allah. Râinâ ile unzurna aynı ama niye Allah öyle dedi? Bu ayetin bir nüzul sebebi var. Uzatmıyorum. Hemen kısaca ivedilikle ayeti anlatmaya geçeceğim inşallah. Yahudiler kendi aralarında râinâ'ya bir mana yüklediler. Dikkat edin. Bakın bu cümle çok önemli. Yahudiler oturdular. Kendi aralarında dediler ki râinâ'ya bir mana yükleyelim. Ne diyelim? Onlar râinâ deyince... Her ne kadar bizi gözet manasında kullansalar da biz gülüşelim. Çünkü biz şu manayı çıkartalım. Onlar Allah'ın Resulüne bizi gözet ya Resulallah. Bize göz kulak ol ra'ina ya Resulallah dediklerinde işit, işitmez, gomaz ol var ya. İşite Yani Rasul Aleyhisselatü Vesselam'a böyle onlar ra'ina deyince her ne kadar sahabeyi kiram, Bizi gözet ya Resulallah, bize sahip çık ya Resulallah'ı kastetse de Yahudiler kendine aralarında o manayı yükledikleri için gülüşüyorlar. Böyle böyle sevinç kaplıyor. Peygamberi üzdüler ya onlar. Peygamberle alay ettiler ama farkında değiller ya. İşte Allah Azze ve Celle buraya müdahale etti. Dedi ki onlar ra'inayı kötü manada kullanıyorlar. Dikkat edin, bundan sonra unzurna deyin. Yahudiler bunu çok yapıyor. Yuharrifunal kelime an mavaadihi. Onlar kelimeleri asıl mecralarından çıkartırlar diyor Allah başka bir ayette. Hemen bir örnek vereyim mi? Esselamu <gülüyor> aleykum ne demek? Selam senin üzerine olsun veya sizin üzerinize olsun. Yahudiler varıyordu. Ne diyordu? Esselamu <gülüyor> aleykum. Ne demek? Ölüm sizin üzerinize olsun. kelimelerle oynayıp Müslümanları bu manada, ciddi manada rencide ediyorlardı. Bize bu ayetin öğretisi sadece raina unzurna es selamü değil. Bizim en büyük çıkarımız, çıkarımımız, öğretimiz bu ayeti kerimede kavram kargacasına dikkat. Aslında neyi kastediyorum biliyor musunuz? Bugün birileri Bizim normalde Kullana geldiğimiz kelimeyi Aslında çok farklı manalarda Kullanıyorlar Bizim haberimiz bile olmuyor Size desem ki Cumhuriyet ne dersiniz Hatta cumhuriyet fazilettir Diyenler var Var değil mi Var Hatta biz ne diyoruz Alimlerin cumhuruna göre şu iş veya şu husus şöyledir diyoruz yani bizim aşina olduğumuz bir kelime ama batı tuttu cumhuriyeti yoğurdu yoğurdu biz normalde cumhuru topluluk çoğulculuk lisanul Arapta da cemhara kelimesi kum yığını demektir toplu halde bulunduğu için ama tuttuk bugün biz cumhuru normalde bu manalarda kullanırken Batı kafirleri, batılılar, oryantalistler, İslam düşmanları, cumhuriyete müstakil bir mana yüklediler. Ben tarif edeyim mi? Egemenliğin Allah'tan alınıp beşere verilmesinin diğer bir adı oldu. Biz de hala fazilettir diyoruz. Niye? Arapça bir kelime. La taqulu ra'ina ve kulum zurna. Cumhuriyete biz bu manayı yükleyemeyiz artık. Allah öğretti bize Cumhuriyet kelimesi tehlikeli artık Kelime manasında kullansak bile hassas olacağız Çünkü biz her ne kadar kelime manasında Kullana gelsek de belki Batılılar buna Müstakil bir mana yüklediler Allah Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözünün geçmeyeceği bir sisteme isim olarak verdiler Doğru mu? Öyleyse bu ayetin bize en büyük öğretisi bu olacak. Dikkat edeceğiz. Kavram kargacasına mahal vermeyeceğiz. Kavram kılavuzu İslam'ın kavram kılavuzu olacak inşallah. Tamam dostlar. Ayette de şöyle bitiyor. Çok ilginç subhanallah. Beni dinleyin. Benim dediklerime itibar edin. Ben bir şey böyle diye tariflediysem, şer'i nasların hududunda böyle olmasını istediysem, geçerli olan odur demek. Başkasına kulak vermeyin ve asmayın demektir. Ayet böyle nihayet bulur. Tabi dostlar, bu ayeti de bu şekilde işledikten sonra, yani ziyadesiyle de üzerinde durmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bir cumhuriyet kelimesinden de sadece bir örnek teşkil etmesi bakımından verdim. 105. ayeti kerimeyle inşallah nihayetlendireceğiz. Ben tilavet edeceğim. Ve hepimizin bildiği bir ayet. Sadece kısmen hatırlatacağız ve ondan sonra da bitirmeye çalışacağız bugünkü dersimizi inşallahutaala. Esaudu billah. Ma ya'adullazina kafarû min ehli'l-kitâbi vele'l-müşrikîne ayyunzela aleykum min hayrin mir <gülüyor> rabbikum. Vallahu yahtassu bi rahmetihi men yeşâ. zul Ey müminler! Ehli kitaptan kafirler ve putperestler, müşrikler de Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Ayetin öğretisini biliyor musunuz dostlar? Ayet şundan bahsediyor. Kafirler, ehli kitaptan iman etmeyenler, Allah'a düşmanlık besleyenler ve müşrikler, Hiçbir zaman Müslümanlara hayrın ulaşmasını, insanlığa hayrın ulaşmasını istemezler. Doğru mu? Aynen öyle. Bu hak ile batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de böyle mi? Vallahi böyle. Öyle değil mi? Bugün insanlığa hayrı ulaştırmaya çalışanlara engel olmaya çalışmıyorlar mı? Dün olduğu gibi. Muhammed Aleyhi Vesselam başta olmak üzere Sahabe Be ikram Ridvanulallahi aleyhi mecmain Allah onların hepsinden razı olsun Bu mücadelenin gereği hayrın insanlığa ulaşmasını engellemek için müşrikler onlara eziyetler etmediler mi lakat Uudi tu fillhiat hadisinin sahibi sözün sahibi vallahi Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki vallahi hiçbiriniz kalmamıştır niye çünkü Allah'ın Resulü ve sahabelerinin ve bugün yürüyen arzı endam eden yiğitlerin bir tek derdi var istiyorlar ki insanlığa hayır ulaşsın hayır İslam onların üzerine yağsın İslam kuşatsın. Allah'ın mülkünde her yer hayırla donsun, donansın. Ama bu mücadele sünnetullah'tır. Bak ayet, sarahaten haber veriyor. Onlar insanlığa, müminlere hayırın ulaşması için her zaman engel oldular. Ba'da a'udzubillah yuridûne liyutfîû nurallâhi bi'effeyihim وَاللّٰهُ mutim مُنُورِهِ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَا مَنْ كَرِهِ Sa'af suresinde. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. İmkanlar olsa vallahi böyle yapacaklar. Öyle bir nur olduğunu bilseler, öyle bir imkanları olsa hüf diyecekler. Söndürecekler Allah'ın nurunu. Yok. Biiznillah dün olduğu gibi bugün de var o yiğitler. Meydan boş değil. Ama onlar mücadele ortaya koyuyorlar ayet-i kerimenin gereği. Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ama Allah azze ve celle vaat ediyor. Vallahu Allah kasem ediyor. Söylüyor. Yemin ediyor. İfade buyuruyor. Diyor ki Allah nurunu ikmal edecek. Şüpheniz olmasın. وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ Kafirler kerih görse de Müşrikler kerih görse de وَلَوْ كَرِهَا hemen كَرِهُ Bu ifade bana aittir. Kerih görücüler kerih görse de Kim kerih görüyorsa var kerih görsünler Biz Allah'ın izniyle bu nuru ikmal edenlerin safında yer alacağız. Allah bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Daim etsin bizi inşallah bu yolda. Ama dedim ya, kafirler kendisine İslam'ın hayrın insanlığa, müminlere ulaşmasını engellemeyi şiar edinmişler kendine. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere dedim az önce. Değil mi? Ve يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ Vallahu khairul mekirin, sürgün etmek istediler Peygamber Aleyhisselam. Doğru mu? Ve idyan kuru bika aladin, liyuthbituk, seni hapsetmek istediler. Avı yıktuluk, seni öldürmek istediler. Av yuhrujuk, seni sürgün etmek istediler. Ve yamkuruun, tuzak kurdular. وَيَمْ قُرُونَ Allah Değil mi? Ve de Allah tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bakınız başta aleyhissalatu vesselam dedim. Onun ifadesinden hakikaten müşriklerin İslam'ın önünde nasıl engel durmaya çalıştıklarını anlatan Ahmet İbn Hanbel'in takric ettiği bir rivayeti paylaşmak istiyorum. Vallahi muhteşem bir söz. söz. Sözün sahibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sahabelerine doğru dönüyor ve diyor ki, Ya vay Hakureş, ya vay Hakureş. Allah'ın Rasulü Aleyhisselatü Vesselam aynen böyle heybetli bir şekilde, Ya vay Hakureş, ya vay Hakureş. Kureyş'in vay haline. Diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam harp onları yedi bitirdi. Kureyş'in vay haline harp var ya harp. Onları yedi bitirdi. Ne olurdu sanki Kureyş benimle insanlığın arasında durmayaydı. Allahu akbar. Muhteşem bir söz ya. Muhteşem bir ifade dostlar. Tekrar edeceğim. Ne olurdu diyor ne olurdu. Kureyş benimle insanlığın arasında durmayaydı. Ondan sonra diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bütün cesurluğuyla Femâ zâ tezunnu Kureyş Kureyş kendisini ne zannediyor? Benim niçin gönderildiğimi Kureyş bilmiyor mu? Vallahi ben Benim uğrunda gönderildiğim din Muzaffer olasıya kadar ya bu bedenimden bu başım ayrılacak ya da Allah beni muzaffer kılacak. Kureyş bunu bilmiyor mu? Ne oluyor da benimle insanlığın önünde arasında Kureyş duruyor? Diyor ki vay yok Kureyş'in haline vay. İradeye bakın, komutana bakın. Vallahi örnek mi almak istiyoruz? Bakınız Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. A. Ama onun öğrencisinden de bir tane örnek verip bitireceğim inşallah. Onun kültüründe erimiş. Onun potasında erimiş tabir yerindeyse. Böyle bir peygamberden böyle bir sahabe yetiştir. Doğru mu dostlar? Halid İbni Sa'id anlatacak. Halid İbni Sa'id radıyallahu anh. Engel olan babası. Engel olunan Halid İbni Said. Ayeti hatırlayın. Ne dedik? Mealen. Onlar insanlığa hayrın ulaşmasını engellemek isterler. Hiç istemezler hayrın ulaşmasını. Halid İbni Said'in Müslüman olduğunu duyar babası. Kim babası? Söyleyeyim mi? Hepiniz ağzımdan o cümle veya ismi duyunca diyeceksiniz ki aha ben daha önce duymuştum. Ebu Uhayha. Ebu Uhayha'nın oğlu tarihe geçmiştir. Halid İbni Said. Duruşuyla, ifadesiyle, kametiyle, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın dinine müntesip oluşuyla. Müslüman olduğunu duyunca der ki diğer kardeşlerine, iman etmeyen kardeşlerine babası. Ebu Uhayha. Çağırın, yakalayın, getirin onu. Getirirler Ebu Uhayha'yı. Abu Uhayhan'ın oğlu. Halid İbni Sa'id'i tutuklarlar. Der ki duyduğum doğru mu? Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dine mi ittiba ettin? Der ki duydukların hepsi doğru. Der ki ama o bizim atalarımıza söylüyor. O bizim atalarımıza hakaret ediyor. Babayı, evladı, anayı, babayı birbirinden ayırıyor her neyse. Diyor ki Allah'ın Resulü'nün getirdiği her şey doğrudur. Diyor ki dininden vazgeç. İstirham ediyorum dikkat edin. Diyor ki dininden vazgeçmeni istiyorum Halid. Diyor ki Allah benim söylediklerime şahittir ki Vallahi ölürüm. Param parça olur vücudum ama ben bu dinden dönmem. Bunu böylece bil baba. Babasının elinde sopa vardır. Vallahi o, o zamana kadar evladına vurmamıştır. Sopaya alır Ebu Uhayha. Ben sana ve senin bu dinine engel olmak için seni döveceğim. Subhanallah. Ebu Uhayha Halid İbni Saidi kafasında kanamadık, parçalanmadık, yer kalana kadar o sopayla vurmaya devam eder. İstirham ediyorum. İki saniye, üç saniye tasavvur edin. Bahsettiğim kişi Abu Uhayha Halid İbni Sa'id'in babası... Sadece istiyor ki oğlu bu dinle müşerref olmasın. Hayır oğluna ulaşmasın. Mani olmak istiyor ya. En sonunda kan raman içerisinde Halid İbni Sa'id'e de son sorusunu sorar babası. Abu Uhayha der ki evlat vazgeçtin mi? Der ki vallahi baba öldürsen de vazgeçmeyeceğim der ki evladına öyleyse son sözüm şudur sana olan nafakamı kestim bundan sonra benden zırnık alamazsın Halid İbni Said'in cevabına bakın baba sen benim nafakamı ne kadar kesersen kes benim nafakamı temin edecek olan Allah'tır ben bu dine intisaf ettiğim dinden vazgeçmeyeceğim size bir şey anlatmaya çalışıyorum dostlar nedir o? şu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dine dinin insanlığa ulaşmasına engel olmaya çalıştılar baba evlat ilişkisinde bu böyleydi onun için Rabb-u Teala bugün de dinin, hayırın insanlara ulaşmasını engellemeye çalışanlar karşısında bize azim güç versin, dirayet versin, sebat versin. Rabbim Kur'an'ın ayetleriyle bizlere amil olmayı nasip olma müessel kılsın. Subhan Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yusifun ve selamun alel mürselin hamdulillahi rabbil 'alamin, ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.